Bazı alimlerimiz Nuru Muhammedi hadislerinin uydurma olduklarını söyledikleri halde bunların manasının doğru olduğunu söylüyorlar. Bunun hadislerden sahih ve sabit bir aslı gerçekten yoksa o zaman manası nasıl doğru olabilir? Nuru Muhammedi bu kardeşimiz herhalde bugünün soru-cevap faslını dolduracak. Nuru Muhammedi tam olarak ne demektir? Bu rivayetler sahih midir ya da manası doğru mudur? İlk yaratılan şey nur Muhammed ise o zaman ilk yaratılan şeyin arş, su ya da kalem olduğunu anlatan sahih rivayetler ile bunların arasını nasıl uzlaştırabiliriz? Hangisi tam olarak doğru? Evet, Evvelu ma harakallah, Nure Nebiyike, Ya Cabir diye başlayan bir rivayet var. Hadis alimlerimiz bunun uydurma olduğunu söylemişler. İlk yaratılan şeyin Aleyhisselam Efendimizin nuru olduğunu ifade eden sahih ve sarih bir nas yok. Manası doğrudur ne demek? Bu bir kısım başka ayetlerden ve hadislerden çıkartılan bir netice olarak e, ifade edilmiş manası sahihtir. Bunun üzerine ben bir birkaç yazı yazmıştım bir tarihte. E, Oraya bakmakta fayda var. Ali Yülkari merhum bu meseleyi yazma halinde bulunan bir risalesinde çok geniş bir şekilde işlemiş. Taküüddün-ü Sübki merhumun e, fetavasında bir yerde de bununla ilgili özel bir risale var. O ikisinin ihtiva ettiği bilgileri ben özetleyerek orada aktarmıştım. Fakat böyle diyen <gülüyor> alimler yabana atılamayacak kadar fazla onu söyleyelim. Hatta bizzat İbn-i talebeleri de var bunun içinde. Bu manası doğrudur bunun diyen hadis konusunda da ihtisas sahibi alimler var. Ali Yülkari de bunlar arasında. Nur-u Muhammedi tam olarak ne demektir? Hakikat-ı Muhammediye diyor buna Takıüüddin-i Sübki Merhum. Hakikat-ı Muhammediye nedir? Onun ne olduğunu E, izah etmemiz çok mümkün değil diyor. Hakikatin Muhammediye derken efendimizin hakikati o nedir? Onu izah edemeyiz diyor. Delil olarak Ali İmran Suresi'nin 81. ayetini zikrediyor orada. Orada Cenab-ı e, nebilerden ve onlara verilmiş kitaplardan bahsettikten sonra buyuruyor ki: "Ve îd akade Allahu mîsâken nebiyîne lem âteytukum min kitâbin ve hikmetin." ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra elinizdekini tasdik eden bir resul geldiği zaman nebilere hitap ettiği bir resul geldiği zaman mutlaka ona iman edeceksiniz ve mutlaka ona yardım edeceksiniz diye Cenab-ı Hak nebilerden söz aldı. Ahit aldı. Bu ağır ahdimi boynunuza aldınız mı diye sordu. Onlar da aldık dediler. Cenab-ı Hak da buyurdu ki o zaman şahit olun ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım. Bu ayeti göstererek Takıyüddin-i Merhum diyor ki bakın burada bütün peygamberler zikredildi. Onlara kitap ve hikmet verildikten sonra onların yanındakini tasdik eden bir rasul geldiğinde onlar ona iman edecek ve yardım edecek. O rasul kimdir? Müfessirler ittifak halinde diyorlar ki o Resul aleyhissalatü vesselam kendisinden ahit alınan, misak alınan nebiler kimlerdir? Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerdir. Her birinden bu ahit alınmıştır. Dolayısıyla Hazreti Adem'den de alınmıştır. E, Hazreti Adem'den bu ahit nasıl alınır ki Efendimiz henüz yok. Dolayısıyla diyor e, Taküüttü Nisükküme Efendimizin Bedeni yok ama hakikati mevcut. Nitekim kuntu nebiyyen ve Adem beynel ruhi vel ceset buyurmuş Efendimiz. Sormuşlarına ya Resulallah, meta kuntu nebiyyen. Sen ne zaman nebiydin ey Allah'ın Resulü? Buyurmuş ki kuntu nebiyyen ve Adem beynel ruhi vel ceset. O ruhla ceset arasındayken ben nebiydim. E bunu da tartışmışlar. Ne demek bu? Allah'ın ilminde mi nebiydi? Eğer öyleyse bütün peygamberler Allah'ın ilminde nebiydi. Hazreti Adem de bunun içindeydi. Efendimizin böyle bir kıyaslama yapması anlamsız kalırdı. Ne demek? Adem daha henüz tam kılkati yaratılışı tamamlanmamıştı. Ben nebiydim. Ne demek? Bu işte hakikati Efendimizin mevcuttu. Ve Hazreti Adem'in yaratılışından da mukaddemdir. Ondan önce gelir diyorlar. Genel-i Hatice sallallahu nakledilen bir rivayette ene evvelul enbiya khalqan ve akhiruhum Ben nebilerin yaratılış olarak ilki, gönderiliş olarak sonuncusuyum buyurmuş. Tüm bunları o yazıda ben aklamıştım. Toparladığınızda ortaya bir şey çıkıyor. Ama bunun doğrudan doğruya sarih açık naslardan bir ifadesi bir delili yok. Farklı e, delaletleri bir araya getirdiğinizde bunların iktizası onu ortaya çıkarıyor. Onu gerektiriyor ki Efendimizin hakikati diğer mahlukatın hakikatinden önce olsa gerektir. Peki ilk yaratılan şey arştır, sudur, kalemdir bununla ilgili e, ayetler var, hadisler var. Bu e, işkali de bu şeyi söyleyen alemler şöyle aşıyorlar diyorlar ki Bu her bir mahlukun kendi cinsi içerisinde ilk yaratılanıdır. Dolayısıyla insan cinsi içerisinde de ilk yaratılan aleyhissalatü vesselam Efendimizin nurudur diyorlar. Böyle bir izah getiriyorlar. Vallahi valem.